Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tüdesiniz Modern Sabahlar devam ediyor. 8.45 oldu saatimiz. Konuklarımız var stüdyoda. Sevgili dinleyiciler Solar Decathlon 2013. içinde gerçekleştirilecek bu yıl. Türkiye takımı OTTÜ'de hazırlıklarını devam ettiriyor. Daha önce programımıza konuk olmuşlardı ama işler ilerledi şimdi. Ne noktaya geldi, neler eksik kaldı onları konuşmak için stüdyomuzdalar. Mustafa Nazmi Çelebi bizimle birlikte, İrem Buluş bizimle ve Ceyda Duruş. Buluş ve Duruş'un bir araya geldiği o ender anlardan birindeyiz. Mustafa hoş geldin. Sen grubun sözcüsü müsün? Paracıkları bulan adam mısın yoksa? Yok aslında sözcülerden ziyade hani sponsorluklarla ben ilgileniyorum ama Hı -hı. Hani bu ara e, projenin yapım aşamasına geçtiğimiz için sponsorluklar biraz daha önem kazandı. O yüzden sanırım biraz daha sponsorluk ağırlıklı bir konuşma geçecek. Evet, biraz paracıkların peşinde koşacağız. Şimdi, Aynen. solar Decathlon neydi? Onu bir hatırlatan dinleyicilerimize. Ee, solar Decathlon aslında 2002'den beri Amerikan Enerji Bakanlığı düzenlediği bir yarışma. Yarışmanın amacı, enerjisini %100'ünü yüzünü güneşten karşılayan özgün tasarımlı evler tasarlayıp bunları inşa etmek. Bizde e, bunun e, geliş e, yıllardır süren bir gelişimi var ve hani sonraki aşamalarda Avrupa ve Çin ayağa çıktı. Hı hı. Biz de Çin ayağına başvurduk ve kabul aldık. Gibi dönüşte gerçekleşecek Çin'deki e, yarışmaya. Biz de onun için bir proje hazırlıyoruz şu anda. Nedir proje? Bir ev <gülüyor> evet. değil mi? Evet, tasarımını bizim yaptığımız bir ev olacak. Evde önemli olan şey enerjisinin yüzde yüzünü güneşten karşılayacak. Özgün tasarımlı olacak ve enerji verimli yüksek olacak. Biz yenilikçi olması nedeniyle kod kullanmayı tercih ettik projemizde. Daha önceden çok kullanılmaz uh -huh. bir şey değil. Yalıtımında ve iç dekorasyonunda kod kullanmaya e, karar verdik. Zaten e, yürüttüğümüz bir kampanya var kodunuzu evimize gidirin diye. Bu kampanyada da güzel bir sonuç aldık. Şu anda e, elimizde yaklaşık 1200 tane kodumuz var. E, e, Depte Sa markayı benim duydum galiba <gülüyor> <görevi> yani. <gülüyor> evet evet öyle oluyor. 1200 tane zaten sırf e, sponsorlardan Orta dolu. Anonim Şirket diye bir şirket var onlarla görüştük onlar bize sponsor oldular onun dışında zaten yaklaşık 400-500 tane de kod topladık. Orta Anadolu Anonim Şirketi bildiğimiz markalardan değil o büyük markalar galiba pek şey yapmadılar bildiğimiz böyle Amerika'yı fethediyoruz falan <gülüyor> diyenlerden ses çıkmadı ama Orta Anadolu Anonim Şirketi Aynen. size projenize destek çıktı. Aynen. Aynen o şekilde oldu. Şimdi o kotların belli bir kısmını e, parçalayıp e, yalıtım malzemesi haline getirip onları kullanacağız. E, belli bir kısmında iç konsepte e, gerek Dekorasyon. duyduğumuz yerler. Aynen o şekilde. Nedir? Yani kot da kanepeler falan o, ya aslında, gibi şeyler. Evet öyle şeyler düşünüyoruz. Da. Aslında o konuyla ilgili detaylı bir giyeceği daha verebilir. Mimar ve tasarım. Onu diyeceksin. <gülüyor> Şimdi böyle bir e, ev yapılırken, geleceğin evi demek aslında... Yanlış olmaz gelecekte bu tip evler mantıklı olacak daha hesaplı olacak hem Kesin. de dünya için daha iyi olacak bu projede kimler oluyor mimarlar muhakkak olması lazım hı hı. sizin bölümünüz neydi ben jeoloji mühendisliğindeyim jeoloji diyeyim. hemen İrem Hanım elektrik, yani Mimarlık fakültesinden işletmeden yaklaşık 50-60 üyemiz mevcut şu an çalışan 50-60 üyeniz mevcut Peki şey e, mimari özelliği nedir bu evin? Yani şimdi modern bir ev olunca e, bütün çizgileri hani bütün enerji kısmını bir tarafa bırakırsak bütün çizgileri de modern mimarinin bir örneği mi? Evet aynen öyle. Bunu Ceyda daha iyi anlatır aslında. Mimari konuda çok hı hı. hakim. Siz mi çizdiniz evi? Yani tek başıma çizmedim tabii ki. Grubumuz var yine mimar. Ama esas siz ama. çizdiniz diye biz biliyoruz yani. Yok öyle demeyelim. <gülüyor> E ee, yani ev tabii ki hani modern çizgileri var ama biz aslında e, konsept olarak işte geleneksel Ortadoğu mimarisindeki avlulardan esinlendik. Evimizde Aha. bir avlu var. Asıl e, ana konseptimizi oluşturan. Bu avluyu bir sera etkisi olarak aslında hani evin içine kullanmak için e, düşündük. İşte işte tamamen böyle cam bir avlu ve hani e, kışın işte ısı ihtiyacını karşılıyoruz buradan. Gündüz işte ısıyı depolayıp gece evin içine yapın ısıtmak için öyle bir konsepti var. E İç de... kat mı, tek kat mı, nasıl? Yani aslında hani yaşam alanı tek katlı ama bir de asma kat var, mekanik oda olarak kullandığımız. Mekanik oda dediğiniz bu evin içindeki enerji işlerini falan <gülüyor> evet. halleden yer. Evet. Kaç kişilik bir ev? Ev aslında iki kişilik tasarlandı ama biraz modüler bir ev yani e, e, eklenebilecek parçaları var. Ev aslında şu anda üç eşit parçadan oluşuyor yani avlu haricinde kalan yaşam alanı üç. Eşit modülden oluşuyor. O modüllerden bir tane daha ekleyip evi büyütebiliyoruz. Büyütebiliyorsunuz. Yani şey aileye yeni bir üye geldiğinde hemen mesela odası evet. hazır. Onun evet. sadece kurması kalıyor falan gibi bir şey mi var? Evet öyle. Peki kaç kişiydi projenizde yer alanlar? Ee, aslında e, ya, süreç boyunca bu kişiler çok değişti. Hı -hı. Bir yerde 80 kişi oldu, 60 kişi oldu ama hemen hemen 30 kişilik bir çekirdek kadromuz var. Hani bu kadar biz yolumuza devam ediyoruz. Peki... E... O evin içinde yaşayacak mısınız? Yani kuruldu şu anda herhalde daha proje aşamasında da yavaş yavaş ilk adımlar atılacak. Benim ilk sohbetimizden hatırladı. İlk evi burada kuracaksınız denemesini yapacaksınız. Sonra söküp Çin'e götüreceksiniz gibi bir şey. Aynen öyle. Yani biz burada zaten çok yakın bir süreçte inşaatına başlayacağız evin. Hı hı. İnşaatına başladıktan sonra birkaç kez burada söküp takacağız hani tabiri caizse. Hiç yaşayacak mısınız? Yani evi yaptığınız tamam çok güzel çalışıyor. Enerjisi güneşten, efendim, tabii, su, tabii. yağmurdan falan da yaşanıyor mu içinde? Onu da test etme şansınız var mı? Böyle ya. bir iki Kişi düzenli olarak kalıp test edecek mi? Aslında gelişen süreçte bu tür şeyleri düşünüyoruz. Sonuçta oraya gittiğimiz zaman belli hani ölçümler yapılacak ama bu ölçümleri yapılmadan önce burada daha canlı bir şekilde görüp gitmek çok daha mantıklı olacak. Evet öyle bir projemiz var. Zaten ev ODTÜ kampüsünde kurulacak. Nereye kuruyorsunuz? Rektörlük bize muhtemelen Teknokent civarında boş bir arazi verecek. Bu boş bir arazi de biz bu evi kuracağız. Sonrasında kondu yapıyorsun. Geleceğin gece Rekondosunu mu yapıyorsun? Evet zaten şey hani temelli bir ev olmadığı için modüler bir ev olduğu için hı hı. hop hani eğer yıkım ekibi gelirse hop toplayıp başka bir yere kurabiliyoruz öyle bir artısı var. Şimdi benim bu ıı, enerji verimliliğinin ön planda tutulduğu projelerde falan hep dikkat ettiğim bir şey var. Yani elektrikle çalışan arabaları falan da hı hı. görmüşsünüzdür. Evler konusunda çok ıı, bilgim yok hiç örneğini ya akıllı binalar falan gibi şeyleri şehrimizde de var galiba bir tane hı hı. Ya bizim baka... evin yakınlarında şey soracağım şimdi bir şey verimli olduğu zaman gelecek için iyi temiz olduğu zaman tipi bir kayık oluyor nedense yani bu nasıl bir anlaşmadır kağıt üstünde böyle tamam bunu yapabilirsiniz temiz enerji kullanabilirsiniz ama tipsiz olmak zorundasınız mı diyorlar bilmiyorum yani bir taraftan en çok benzini yakan araçlar Böyle insanın gözünü de okşayan şeyler. Hmm. Ee, elektrikle çalışan arabalar düdük gibi. Yani o düdüklüğü ortadan kaldıracak, onları da havalı hale getirecek ve yine de temiz olmasını sağlayacak bir yaklaşım olabilir ama tercih edilmiyor. Sizin evde de öyle bir his var mıdır? Yani yan tarafta pis enerji kullanan, efendim ne bileyim, her tarafta kömür yakan falan, e, suları şakır şakır camlardan boşaltan ama çok güzel sıcak bir yuva hissi veren. Onun yanında sizin tertemiz geleceğe e, nasıl diyeyim, ait ama böyle bakınca bu neymiş ya bu böyle konteynerin denilecek bir yapısı mı var yoksa sıcak bir yuva olacak bu orası? <gülüyor> sıcak bir yuva olacak tabii. Olacak <gülüyor> mı yani o, onu düşündünüz mesela işte avluyu düşünmüşsünüz şey yapmışsınız ama bir sıcak yuva da, burada da böyle bir küçük küçük panjurları olsun pencerelerden dışarı baksın çocuklar gibi bir yaklaşımda var mı şeyde? Evet aslında öyle hani sizin tabir ettiğiniz gibi çok böyle değişik veya çirkin görünen bir görüntü yok estetik bir ev olduğunu düşünüyoruz yani, biz. Hı hı. yani bu yarışmadaki evlerin de çoğu öyle zaten hani hem estetik ya estetik de ön planda tutuluyor zaten çünkü orada halk oylaması da oluyor işte mimari oylamada da ister istemez jüri etkileniyor her ne kadar işte konfora baksa da estetikten de etkilenip ona da puan veriyorlar hangi olarak. kriterler önemli şey i̇şte estetik var demek ki o önemli bir şey aslında mimarin yani aslında... temellerinden bir tanesi bir binanın dışarıdan da bir gözünü okşaması lazım insanların o var iyi güzelmiş başka ya aslında estetik diye bir kriter yok tabi ki ama bu bilinç etk altında evet. etkileniyor insanlar evet öyle İste e, konfor önemli mesela evde işte e, hani kullanıcıların ne kadar rahat ettiği mesela çalışma e, odası var mı buna bakıyorlar işte yaşam alanının büyüklüğü işte bir parti yapılacağında ev ne kadar hani verimli kullanabiliyor alanları işte e, parti yapılacağı zaman işte öyle bir ortama dönüşebiliyor mu ev çünkü sürekli parti Hı -hı. gibi bir durum yok yani evde <gülüyor> ama bunun istediğin zaman dönüştürmesi isteniyor. Ya buna ek olarak zaten şey de var hani bu Ev ne kadar amale oldu? Bu ev e, satılabilir mi? Yani mar marketi için çok ticari olarak yani, yani ticari olarak da başarılı olabilir mi? Sürdürülebilir mi? Siz bu evi kimler için yapıyorsunuz? Aslında hani <gülüyor> kime hitap ediyor? Herkese uygun mu? Ha, aynen o şekilde. Bunun gibi bir 10 tane farklı kriter var zaten. İşte Ceydan dediği gibi mimarlıktan tutun bütçeden tutun sürdürülebilirlikten tutun birçok e, kriter var. E, bu yarışmada değerlendireceğimiz bizim. Şimdi evet. ama sizin evinizin modüler olarak e, tercih edilmesinin sebebi Büyük ihtimalle bunu yarışmaya götürmek için yaptınız da... ...yerin öbür gün bu böyle daha kapsamlı, daha büyük bir e, ölçekte yapıldığında illa modüler olmasına gerek yok. Ama aynı mantığın hı hı. uygulanması mümkün olacak herhalde değil mi? Enerjinin dönüşümü daha farklı e, bizim şu andaki evlerde kullanmadığımız işte geri dönüşümlü Hı -hı. malzemeler falan gibi. Ya aslına bakarsanız bu mesela kot fikrinden hani öne çıkarsak şu ana kadar yapılmamasının nedeni belki hani çok daha kolay işlenebilen çok daha kolay bulunabilen maddelerin çok daha ucuza mal edilebilmesi Hı -hı. ama e, kot dediğimiz madde aslında dönüştürülebilir bir materyal olduğu için e, bu sürekliliği sağlanırsa aslında gelecekte çok daha ucuza mal olduğu görülecektir. Mesela sadece kot için bunu söyleyebiliyorum. Bu dönüştürülmüş kot herhalde. Ev yapacağız gidip hemen 32-34 kot alacağız diye bir şey yok. Yok aslında bize hani kot biz pantolon diyoruz mesela ama kot kumaş önemli. Kot kumaşlar parçalanacak. Tekrar parçalandıktan sonra odanın sıkıştırılacak kimyasal bazı e, olaylar olacak. Ondan sonrası biz bunu yalıtımda kullanabileceğiz. Yani mesela kot için sadece bunu söyleyebilirim. Siz bu kotun e, iyi yalıtım malzemesi olacağını düşünerek mi yola çıktınız yoksa piyasada çok kot vardır mesela onu geri dönüştürelim diye mi yola çıktınız? Yok başta araştırıldı onlar. Bir hocamızın aslında önerisiyle ilk bu fikri düşünmeye başladık. Acaba hani yenilikçi nasıl bir yaklaşımda bulunabiliriz diye. İnternetten internetten araştırmalar yaptık. Değerlerine baktık. Yalıtım değerlerine nasıl kullanıldığına baktık. Daha sonra çalışmalara başladık toplamak için. Kot güzel kumaşmış yani. Evet, Onu yalıtım değeri oldu. gayet yeterli olan güzel bir geri dönüştürülebilir bir materyal oldu. Gerek için. pantolon, gerek kotmont bu yalıtımda evet. önemli. Başka neler var evlerde gelecekte yani sıradan evlerde de olabilecek şeylerin ilk örnekleri vardı büyük ihtimalle. Ya aslında bakarsanız bu ev bizim şu anda hani gidip de çevrede gördüğümüz akıllı evler böyle hani kullanıcısına ...büyük avantajlar sağlayan evlerin bütün özelliklerini barındırıyor. Barındırıyor. Nedir onlar aslında? Bunları da bir Hı -hı. üstünden geçelim. Ee, bunlar mesela işte evde bir home tiyatro dediğimiz... ...bu sinema sisteminin olması... ...kullanıcı tanıma özelliği... ...ya yani kullanıcıya göre işte mesela sekizde kalkıyor... ...sekizde ona alışıyor sistem... ...sekizde camları açıyor, camları diyorum, perdeleri açıyor... Aynen. ...güneş ışığı girebiliyor iç içeri. Onun dışında ya birçok akıllı ev işte özellikleri işte bazı şeyler uzaktan kumanda edebilme e, saatle ayarlayabilme mesela işte çamaşırları şu şu saat arasında yıka gibi komutları algılayabiliyor cep ev telefonuyla evi dışarıdan ya gibi şeyler var birçok bir akıllı ev fonksiyonu ev kendine barındırıyor ha bunları yaparken de enerjisini yüzde yüzünü güneşten karşılıyor şu anda bunu nasıl sağlıyorsun Paneller Hı -hı. başka bir yolu yok değil mi güneş yok. enerjisini ya şu anda şu an. yok biz zaten ...yarışma şeridi olarak... ...güneş enerjisinden başka enerji kullanamıyoruz... ...yani bir rüzgar enerjisi veya dışarıdan alabileceğimiz... ...herhangi bir enerji... ...bizim kullanmamızı... Yarışmanın ha, kuralları aynen gereği öyle. yok... Ha, aynen ...ama öyle. yarın öbür gün böyle yarışma kuralları olmadığı zaman... ...başka başka enerjileri de bir araya getirme... Ke, kesinlikle. Yani ...ev kenarında kenarındaysa... Hı -hı. ...oradan su Suyla. enerjisini de kullanır... ...peki... Pahalı mıdır bu şey güneş enerjisi biraz pahalı gibi? Ya maalesef şu anda Türkiye'de çok yaygın kullanılmadığı için panellerin fiyatı çok çok yüksek. Yani aslında paneller... Koddan daha pahalı yani anladığım kadarıyla. Tabii tabii. Tabii yani paneller çok pahalı şu anda ama belki bu yarışma sonrasında panellerin kullanımı yayıldı, yayılırsa eğer Türkiye'de veya yani güneş enerjisinin önemi bir şekilde vurgulanabilirse... Bu paneller kullanılmaya başlandıktan sonra fiyatları düşecektir ve bununla beraber daha yaygın kullanımı da gerçekleşecektir diye düşünüyoruz. Biz daha önce e, temiz enerjiyle ilgili bir konuğumuz olmuştu programımızda. Ben o gün e, nasıl havaya girdiysem ben o zaman evin balkonuna koyayım bu panellerden. <gülüyor> yani e, işte ısınma meselesini falan tamamen çözeyim diyoruz. Bu da dünyanın geleceğiyle ilgili bir e, şeyden duyarlılıktan değil tamamen cimrilikten kaynaklanan bir şeydi ama e, insanoğlunun genelinde benim zihniyetim olduğundan tam dünyamızda bir çok değerli de hesaplı mı diye bir düşünce olduğundan e, gerçekten hesaplı hale geldiğinde aslında biz kirli enerji için çok dert etmeyeceğiz gibi geliyor Kesinlikle. Ya zaten... Nasıl bir panelle bütün her şeyi halledebiliyor muyuz? Şimdi biz güneş enerjisiyle çalışan sadece hesap makinelerini gördük. <gülüyor> <gülüyor> ya Aslında panellerle ilgili sen söyle istersen İrem. Ya Hesaplamalarının yapılması gerekiyor aslında. Toplam kaç adet panel gerekiyor bir evin toplam tüketimini karşılamak için. Onlara dikkat etmek lazım ama bir evin tüketimini karşılamak için hani cidden güneş panelleri yeterli olabiliyor. Biz evimizde de bunu göstereceğiz zaten. Ne ee... kadar paneller? <gülüyor> sizi toptan alacaksınız belki biraz şeydir. Ya Aslında planlamaları falan yapıldı. Çatalımızı bayağı geniş tuttuk sırf paneller için. Evet. Ee, onunla beraber panel sayısını 52 diye belli bir voltajda kullanacağımız 52 tane panel şu anda bizim evimizin tüm enerjisini karşılayabiliyor. Hatta ek kriter olarak ee, düşündüğümüz bir proje var ee, Belki bir arabanın dahi hibrit bir arabanın şarjını bile e, sağlayabilecek bir güneş enerjisinden e, enerji üretebiliyoruz Vallahi e, solar maraton muydu galiba yine o da öyle bir araç var evet. yatıyordur herhalde o çünkü seneden <gülüyor> seneye yarış yarışıyor o araba Ben gördüm mü arabayı yani havalı da bir araba Aslında onun kendi onlar e, yarıştıkları için yani e, spor araba havasında arabalar bir de böyle tepesinde bol bol panel koymak için iyice yassı yapmışlar. O evin önünde bir de araba çekmek şart. <gülüyor> evet. Yani Havarısını değiştirir gerçekten de. Peki panelleri siz böyle bir bütçeden mi karşılıyorsunuz? Bunun için sponsor buldunuz mu? Aslında bunun için daha önce büyük şirketlerle görüştük. Türkiye'deki işte Anel'le ve birkaç şirketle görüştük ama şu anda halk ile görüşmelerimiz sürüyor panellerle ilgili. Bu panellerin maliyeti çok fazla olduğu için sponsor bulmamız şart. Çünkü bizde Çin'den belli bir miktar gönderecekler. <gülüyor> <Gülüyor> projeye girdiğimiz için ama biz bu meblağı eve alacağımız malzemelerde kullanamıyoruz maalesef. Ulaşım e, ...lojistik, tanıtım Diğer vesaire şeylerde Hı -hı. kullanabiliyoruz aynen. E, o yüzden sponsor e, bulmamız şart. Bakalım görüşmelerimiz devam ediyor. E, Birbirine de Çin'e gideceksiniz gidiyor. hem de koca ev götüreceksiniz. Evet. Bütün ekip mi gidiyor Çin'e? Nasıl e, olacak? Aslında e, yaklaşık bir aylık bir süreçten bahsediyoruz. Bu Çin'e Temmuz, Ağustos gibi gidilecek. E, buna da belli bir ekip gidip sonrasında sergi sürecinde... ...iki haftalık bir sergi süreci olacak... Hı -hı. O süreçte belki takımımızın geri kalan üyeleri gelebilecek ama o İlk önce bir yerde kesinlikle tabi sadece takım da değil zaten hani o evin kurulması orada farklı şeyler olacak hani farklı boyutlarda olacaktır muhtemelen yanımızda o evi kurabilecek düzeyde işte hocalarımız veya birkaç tane bilgili insan götürmemiz gerekecek. Götürmemiz gerekecek. Onlar da para tutuyor Türk Hava Yolları da yan çizmiş anladın <gülüyor> Aslında şey vardı bu geçtiğimiz Mayıs ayında bir tane çalıştay vardı içinde biz. Hı hı. Çin'deki çalıştay ve devamındaki süreç için e, Türk Hava görüşmüştük ama e, başta her şey iyi, hoştu. Sonrasında, e, Sonrasında <gülüyor> o kıyafetler, bütün parayı kıyafetlere mi verdik? Mesela? Yok, Çin uçakları e, çok dolu denildi. Doludur tabii, Çin kalabalık. <gülüyor> çok kalabalık Ondan tabii. sonra yani oraya ayrılacak bütçe, deve kesildi, apronda, ondan tabii. sonra içkiler biliyorsunuz yasaklandı, şey oluyor sonuçta, oraya da çok para gitti. O yüzden çocuklar... Tabii 6 kişi, kişi tek kanadı devirebilir gibi düşünüldü galiba. 6 kişi için yer yok mu? Ee, biraz öyle oldu aslında ama devamındaki süreç belki biraz daha önemli olmuştur onlar için. Çünkü devamında dediğim gibi bir, bir tane daha çalıştay vardı. Oraya maddi sıkıntıdan dolayı sadece bir arkadaşımız da bildi, Öncekine hı hı. daha kalabalık gitmemize rağmen. Şimdi zaten yarışma süreci var. İlla ki kalabalık gitmek zorundayız. O yüzden Türk Hava Yolları ile tekrar görüşmeye başladık. Umuşmak lazım. Bu işlerde sana bakıyor yani. <gülüyor> Hakikaten böyle kibar kibar konuşmakta da olmuyor. Ay, ne yapalım biz nasıl gideceğiz? <gülüyor> falan filan diye biraz esnaflık öğrenmen lazım seni. Artık burada e, sen böyle bir jeoloji mühendisi gibi değil. Esnaf gibi şey yapman lazım böyle. E, koşturman lazım. Bu ev sana bakıyor. Yani bu ev kodunu nereden bulacak, şeyi nereden bulacak. Ama <gülüyor> destek olanları bir kez daha hatırlayayım. Bu önemli bir proje. Hem ülkemizi temsil ediyorsunuz hem de gelecek için önemli bir şey yapıyorsunuz. Yarın öbür gün bunun e, başarı haberi geldiği zaman böbürlenecek çok kişi olacak ama böbürlenmeye Kesinlikle. bununla gurur duyma hakkı olanları hı hı. esas hakkı olanları bir hatırlayalım buradan bu büyük sponsorlarınızı hı hı. E, lütfen paylaşın bizde kimler var kimler destek oldular? Yani çok uğraştırmadan hatta heyecanlanarak destek olanları önce sonradan biraz uğraştık ya, destek olanları sonra ya mesela da. şey vardı geçen sene bu çalıştığa giderken biz bir anda biletlerin gelmeyeceğini öğrendiğimiz zaman Bayraktar Makine bizi biletlerimizi alıp gönderdi Çin'e. Ondan sonraki süreçte işte KYK yapı kimyasallarından belli bir destek gördük. Ama zaten şu anda dediğim gibi birkaç tane şirketle görüşüyoruz birebir olarak. Ama onlar dışında zaten Web sitemizde www.sdteamturkey.com sitemizde güncellenmesiyle beraber hani şu ana kadar bize yardımcı olmuş sponsorlarımızı görebiliriz. Birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları sitemizden paylaşıyoruz. İnternet sitesini bir kez daha hatırlatalım. www.sd dediğiniz soların s'si, decathlon'un d'si. SD Team. İngilizce team galiba. Aynen öyle. SD Team neydi? turkey.com evet facebook e, sayfanızı falan filan bunlar var mı? bunları da yapmışsınız var ya var dinle. solar decathlon team turkey olarak arattığımız zaman hem twitter'da hem facebook'ta ulaşılabiliyor zaten ama onun mesela ben demin söylemeyi unuttum. Şu anda e, görüştüğümüz bizim e, Reha, Wisman, e, Lafaj gibi şirketler de var. Bu Lafaj inşaat e, sektöründe Wisman daha çok e, ısıtma e, ve evin mekanik ile ilgilenebilecek. Rehao daha keza öyle. Ee, bu tür şirketlerle de görüştük ve şu anda aslında bize yardımcı olmayı kabul ettiler sağ olsun. Biz de bin bir sıra diskoculuk, restorancılık ve yapım şirketi olarak başarıyla dönersiniz birer içki. <gülüyor> Eğer sıcak meşrubat e, başarısız dönersiniz öyle teselli olarak başarılı dönerseniz de yemek güzel adam başı dışarıdan yemeğinizi getirin bir servis açıyoruz benim için. Peki durumumuz mı? yok çünkü bizim. De. Yok. Çünkü masalar hep dolu. Ne demiş Türk Hava Yolları? Hep dolu mu demiş? Evet. <gülüyor> hep ama. doluyuz. Evet. Bu arada hep <gülüyor> doluyuz. Yani çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz size. Biz çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri paylaşıyoruz. Biz bu arada e, Twitter hesabımızdan, Facebook sayfamızdan sizin adresinizi de verelim. Meraklılar ben bilgi edinmek için e, uğrarlar. Belki sporulara da ulaşmış oluruz bu sayede. Peki. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür. Sevgili dinleyiciler bir saatin daha sonuna geldik. Olar sabahlarda yıllar içinde ne çok saatin sonuna geldik. Olsun, bir saat sona erdiyse yeni bir saatin başlayacağını artık e, tecrübelerimizde biliyoruz. O saatin başında da güzel bir şarkı var. 2-3 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo otoborası Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, macera dolu bir cuma sabahında bütün ekibiz videodayız. Hoş geldiniz efendim. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Günaydın. Yine arkadaşlarını bulunca hemen bizi bakıyorum dışarıda. Yani, yani genç mühendis adamlar. Genç mühendis adamlar tabii canım. Bizim Yalnız. de mühendis arkadaşlarımız var. Bu adam da genç mühendis dediğin ağzına genç adam. Adamın gençliği mi kalmış ya. Kendinden Hatta adam ya. diye bahsettiriyorsun bana faahir sabah sabah ama gençliği mi kalmış? Yalnız yani bunca yıldır Be stüdyosunda yayın yapıyorum. Şuraya geldiğim zaman ilk defa kulaklıklarım sıcacık. Hı. Vallahi kula... Doğru Kulağı mısın daha? Oktay yanlış şey önce... olmasın gire... Yani evet, <gülüyor> yanlış <yalnız>, anlaşıldı sıcak kulaklık <gülüyor> Kullanılmış kulaklık işte abi i̇yi, ne, iyi. Neye girecek sıcak kulaklık? <gülüyor> Neyse ben sana çıkışta anlatırım onu <gülüyor> Ben de hiç anlamadım ama rahatsız oldum Ben yani de bir kulaklık. rahatsız oldum şu Vallahi anda sen rahatsız oldun ben baştan rahatsız oldum ya Aa, e, geçim doğum günlüsünü müse e, müsebbibiyle bugün burada bir araya gelmenin e, haklı ha, gururunu çok yaşıyoruz. Sağ, haklı ve tatlı çok gururunu yaşıyoruz. İlk personelimizin sürpriziyle dün gece yarısı kutladım. Ya, nasıl? Gece yarısı Aynen. kutlaması oldu. Sen görmedin mi onu? Ha, onu Yandan. göremedim ya. Onu göremedim. Dışarıda masalara şakalar yaparken Ege Bey bir gelir misiniz hesap haliye bir girdim bir pasta, Aa, Aa, a, pasta a, en form. büyük şaka içermeymiş <gülüyor> meğer <gülüyor> Meğersem, ondan sonra bıçak çıktı bıçak kesiyor kesmiyor falan nasıl kesmiyor diye aradık şeyi mutfak şey bir ol bir odustu bu bıçak kesmiyor falan Ege Bey uzatmayın dediler sonra kesti bıçak ben biraz uzatınca sağolun kim verdi bıçak sana Serkan Bey verdi. Serkan mı Aman ne güzel. İyi, afiyet olsun. Dün... Güzel miydi pastadan? Beğendin Pastı mi? Pasta çok güzeldi vallahi. Hafızlık yedik. Zaten dün gece dükkanımızda bir aşk havası vardı. Aynı zamanda... Her yerde aşk havası vardı. Siyasetin kalbi yine Gaga'da attı. Onun dışında Diyaspora, Arnavutları yine... Gaga'daydı. Çok çok değişik olaylar vardı. Gözyaşı da vardı, mutluluk da vardı. Yani şu yüzüğün, da vardı. Şehvet şey vardı. var mıydı şehvet? Şehvet biraz oldu da... Başkaları bakınca onlar ürktüler. İhtiras ihtiras vardı. İhtirası. Hatta ben sonra dükkandan çıktım baktım kenarda işte, ihtiras devam <gülüyor> İhtiras iyidir. Pek çok soru var aklımızda şu anda. Dün gece'nin hikayeleriyle ilgili bunları soracak değiliz. Yani siyasetin <gülüyor> kalbi Diyazmora Arnavutlarının dükkanımıza <gülüyor> gelmesi hiç falan hiç konuyu açmadım an, dikkat edin. Pek çok soru var bunları tabii ki yayınımızdan sonra A'dan Z'ye konuşacağız. Aman kimselere... <gülüyor> Yalnız dün bir şeye üzüldüm. O kadar flaş patlıyor evet. dükkanımızda. Hmm. Hiç birlikte çektirdiği fotoğrafları Yok bizimle paylaşmıyorlar misafirlerimiz. Ha dün evet göndermiyorlar değil göndermiyorlar. mi? Göndermiyorlar. Ya o kadar flaş neye patlıyor? Yani o kadar patlıyorsa da bize patlasın. E, biz ya. ama biz de örnek olmuyoruz ki. Duvarımızda ne bir fotoğraf var. Doğru. Ne bir hangi bir duvar yeter Oktay. fotoğraflar var. Ünlülerle çektiriyor olsak biliyorsun hafta sonu zaten Doğrusu. Sanatçı kahvesi gibiydi yani. Bütün, Diyorum iki dizi, üç dizi durumu olan dizi o, kavgası beş çıkacak. dizi bile çıkardı yani. En pis şey dizi kavgası çıkacak. Ben ondan korkuyorum. Ya, ya. Sulu kule filmleri gibi <gülüyor> oldu. Sulu kule Sulukule filmleri. <gülüyor> Sen dedin gırgır gır ye ve... Ya, gır e, gır e. Ye. Ha. Kendi bir şey yaptık. İngilizce bu arada adam. sana küçük bir sürpriz yapacaktık biz. Birlikte Aslında... çektirdiğiniz fotoğraflar mı bütün... <gülüyor> Dün e, şeyler Gross Market'te birlikte çektirdiğiniz fotoğrafları benimle paylaşmış. Vallahi paylaşacaktık onu yapamadık ama çok güzel geçti. Ee, dün ne, ne kadar güzeldi ya, ya yani. harikaydı. Yani hiç un, unutulmazlardan bir, yani ilk üçe girer, değil mi? Girer. İlk girer, dün, ilk girer. ama Fahir e, Şimdi bugün Ege'nin doğum günü. Evet, i̇şte bu, konu, bu konudan bahsetmiyorum yani, çünkü sözlüyoruz. adamın hasis yapısı var yani. Etraf evet, etkilenir. Ben de bugün kasaba gideceğim herhalde orada işte Serkan'la kutlayacağız, Sıkmet üstüyle <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Partimizde orada olacak. Ya bugün, e, dün şey vardı Kıvanç Arpurtlu'nun e, doğum günüymüştü. Aa, e, senin da, doğum gününden hemen önce. Hemen önce e, bugün kovan şarputlu dükkanımızda hiç. Benim doğum gününden bahsedirken benim de bugün falan demedim. Ee. İşte tamam. Yapılması o, gerekeni yapmış adam. Ne ama şey? yani bir gün geldiğinde önceydi, bir hala gün. onun doğum günü. Bir gün, gün önceydi. Bir, bir gün. Bir gün. Bir gün önce miydi? Bir gün önceydi. Dünya oldu. radyo gününde mi doğmuş? Dünya radyo gününde doğmuş. İşte tesadüfün hmm. böylesi. E, onu da sorabilirdin aslında. Neden dün benim doğum günüm demedi diye? Çünkü o, o mantıkta onu da söyleyebilir yani. Sorulacak çok soru var. Nasıl Fahir mesela her, her olayda kendi doğum günden önce mi sonra mı? En azından o bilgiyi veriyor bize. O yüzden ama... Şimdi ben araştırmadığımdan radyodaki... bilgi de vermemiştim. Vermemiştim, vermiyorsun. <gülüyor> ee, dün radyonun değişik yerlerinde şey vardı, Kıvanç'a güzel sürpriz yapmış. E, radyodaki arkadaşlar değil Hı -hı. mi? Gördün değil mi? Safa evet. Ayrun'san. Her sen, tarafları her taraflarda asılıydı. Mutlu olaydın evet, ikilodun falan filan diye. Hem de print out alınmış. Print out alınmış, üstüne yapıştırılmış, girişe yapıştırılmış falan. Biz de Fahirle şey yapacaktık. Yani <gülüyor> sana çok güzel bir sürpriz olsun diye orayı Kwan Sharp'ın üzerine çizip Oraya? çünkü doğum günü de geçti. Bozulmaz da yani. Çünkü orada öyle başka bir anlatan bir şey de yok. Hani 13 Şubat falan filan da de demiyor yani. Bir tarih yok, bir şey yok. hem kağıt israfı oldu. Abi Abi canım radyomuz biliyorsun yani biz Onu karaladınız mı? Yap işte yapamadık. Kalem yani, mi bulamadık. Yapsaydık mi? çok güzel olacaktı. Hakikaten kalem bulamadık. Kalem bulsaydık yapacaktık Sana yani. Sana güzel bir sürpriz, hoş bir çok sürpriz çok olacaktı. Ya. Yapamadık. Neyse Egeciğim kısmetse neye yani bu sene, sene Kaça sene... girdi şimdi? Sen kaç bitti, kaça girdi? Acısıyla tatlısıyla bir 38 yıl var. <gülüyor> de bıraktım geride ve bıraktım an içimde 40'a merdiven dayanmış <gülüyor> bir adam bir var. Bir shirt var. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Benim eski tişörtleri istediği kadar kullanabilir ya. <gülüyor> sen, sen Ben, bir şey, şey. ben, ben <gülüyor> ölmedikçe... <gülüyor> bir sene kadar kullanılmaz mı o ya? Ya yok. Da işte, i̇stediği zaman abi. dayayabilir abi. İsterse 32'de dayar yani ne olacak? 50'yi de, 50 de dayayabilir mi o zaman mesela? Yok 50'ye dayanmaz. Bir üst... Yani e, significant figure olarak geçen burada elçiliklerde dinleyenler varsa significant figure onu gerektirir. Yani aslında 35'ten sonra istediği zamanda ya bir ama 30'dan sonra 40'a istediği gibi dayamış oluyor yani. Yani saçma dayanmış olur ama. Anladım. Yani İster, istediğin istersen 70'e daya ama ya. ölürsen derler ki bu adam dayanmaz. Ne no, oldu? No iyi dayayamadın olur. mı derler. Falanlar filanlar öyle espri malzemesi olursun yani. Anladım abi. Anlarsın tabii. Çok iyi anladım. İkiniz de bir ikiniz birden bu konuyu bana anlattığınız için şu anda mükemmel <gülüyor> anladım yani. İki kişi anlatınca daha güzel anlarsın. Ay ben tekrar dün tekrar oldu reis bana. Evet. aşkın sembolleri geçerken e, hakikaten içim hu de böyle akta içme. geçerken de Ya aşkın sembolleri herkes bir şey yaptı ya. İşte lavmacun çıktı. İşte kalp şeklindeki lavmacun evet. lavmacun oldu. Ben lavmacununu beğendim. Ben de beğendim Doğrusu. canım. Hem ismen. Ne zaman yediniz ya. Yani görsel ya görsel olarak Evet, yedik. tadı ha, herhalde. Ha, herhalde. Tipi, tipi güzel. Ve İzmir'de bir simitçi e, yani gevrekçi mi demeliyim gevrekçi. belki de. Gevrekçi de kalp şeklinde yapmış ama o fırına girince bir bir şey olmuş. Yam olmuştu. <gülüyor> Yam. Bir de büyük yapmış. <gülüyor> Aynen çaya banmaya çalışan iki tane. <gülüyor> Ee, bir abiyle bir ablamız vardı. Çok çirkin görüntülerdi ama aşkın en güzel sembolünü tırlara kazıyan e, Demet Akalın'ın kocası Gil tırlara e, mı kazımış? E, o, ne yapmış? Okan Kurt. Tır, tırın üstüne e, seninle doğdum, seninle öleceğim, e, seninle ölürüm, seni seviyorum karıcığım diye yazdırdı Demet. Ay çok hoş. Vallahi. Tırlar dediğin böyle 3 tane. Adamın bir birkaç tırı var da Oktay ayıp da ya. söylemesi. Yani Herkes nakliye işiyle yani uğraşıyor. Güzel yazdırmış. Demek da desen bir sevin, bir sevin. Tırları görünce, tırları, tırları, tırları, tırları tır. görünce. Oy oy oy ya hakikaten en güzel aşk herhalde tırlara kazınması. Demet Akal'ın aşk. yazıyor mu tırların üstünde? Yok canım, kocasıyla çektirilmiş fotoğraflarından bir tane koymuşlar tırın üstüne. Ha fotoğraf var, bir de şey var. O bir de yazı var. Seninle beraber e, se Seninle doğdum, seninle öldürüm. Kaç tane tırı varsa ona göre mesajı var. Vallahi değil mi bu insan? da bir tane tır var ama yani bir aşkın e, tıra kazınması. Herkes işte durumu olmayan işte ağaca kazın diyor. Bilmem ne yapıyor. Bunlar böyle şey değil. Geçici. Adam tıra kazımış daha ne olsun ya. Gerçi geçen sene de gene böyle bir billboardlara bir coşkulu bir şey vermişlerdi. Adam seviyor demek ki gazetelere çıkmayı. Bakın seni, seni nereye yazacak onu merak ediyorum. Abi yazılabilecek en üst noktaya çıktım tıra da yazdığıma göre. Bundan bu ilişki burada bitmiştir yani. Katırlarla devam edebilir mesela. O ring attırsa katırlara. Seni seviyorum. Eskiden uçakların arkasına böyle bir şey, branda tipi bir şeyle mesaj veren sevgililer vardı. Ne oldu onlara? Onun o olmadığı ortaya çıkmış olabilir mi <gülüyor> <gülüyor> evet ya? Evet abi zor Nerede gördüm falan evlilik teklifi. Evlilik teklifi, falan. teklifi Biraz alçaktan de. uçmak gerekiyor ya. Ha. Bir de çabuk geçiyoruz. <gülüyor> Arkada yazıyor lan orada derken böyle uçak gitmiş de bir daha tur atıyor. Onun Türkiye'de e, bir ton para sebebi şeyden. Güzelin çok pahalı, ondan mı ilgili? Çünkü uçak rezini. Ankara şehir olarak böyle çok e, kritik noktaların şehrin içinde bulunduğu bir yer ya. Evet. Şehrin içinde o uçağı uçuramıyorsun. Helikopter gizisi sırasında ben uzun uzun pilotla konuşmuştum adamın canını sıkacak kadar uzun yani. Hı. Orada hep anlattı. İstanbul'da mesela şehrin Normalde dolaştığın yerlerinin üstünden geçebiliyorsun. Biz helikopterde hiç görmediğimiz yerlerin tepesinden geçtik yani. Evet. Şöyle bir tunalanın falan üstünden geçemiyorsun ya. Yani. Otürün ar arazilerinin arka tarafından falan geçti. Kapı, arka kapılardan arka çıkıp kapı. gölboşu istikametinden evet. devam ettik e yani. Şimdi adam seviyesine şey yapacak ne derler? Jest yapacak. Jest yapacak. Jest yapacak. Ya seni dağlara çıkırayım. Orada da uçak geçecek falan yapamayacağı için. De şey i̇şte da, Ankara'da Uğulu bu Park'ta zor. otururken uçağı geçirsen ne güzel. De geçemiyor oradan uçak düşürülüyor. Hay Allah ya. <gülüyor> Genel olarak düşürülüyor efendim. O yüzden tır tır en mantıklısı yine. Onda, saat on'da, onda da tabii belirli saatlerde giremiyor. Belirli saatlerde saat 10'dan çünkü o koma koma mıydı? O, o, o, o, Ukome. o kim amemin? koma. koma. Kızların reis o komanın kararı <gülüyor> gereği önce beyaz adama verdiği mesajlar. <gülüyor> o, o mesaj gelince tırların girişi de yasak oldu. İyi bari ya sabahtan beri hiç canınızı yakmadım. Bu sabah kızı okula bırakırken arkadaşıyla beraber 7 yaşındaki kızlara baya bir şey yaptım ya. Bir şakayla bayağı bir zarar verdim diye düşünüyorum. O şakayı bize bahsetmek ister misin? Yok <gülüyor> birlikte yaptığımız şaka. E incekte var mı falan diye bir şaka. İyi çocuklara evet bunu yap. Kaç mu aydır gidip geliyoruz. Oğlum onlar travmayı var ya 20 yılda atlatamazlar. Ne yaptılar ya. abi? Kaka rakikirik. Bin... Ne yaptılar? E, gülmediler. gülmediler onu biliyorum biraz. da. Ondan Zaten sonra ne yaptılar? ağrıyor hep okula giderken. Ama şeyi çaldın mı? Erol Evgin'i de çaldın mı? Erol Evgin'i çalmazsan niye gitsinler ki patek, tabi, paket esi, eksik kaldı ya. Adam çok güzel ya. Bak fail bu ya fail var, <gülüyor> var ya. Var ya. Var ya. Vallahi bir yandan espri yapacaksın, bir yandan Erol Evgin'i dinleteceksin. Ondan sonra Erol Evgin'in e, aileler yarışıyordan bir fotoğrafını vereceksin. Bitti gitti işte ya. <gülüyor> Bitti, paket tamamlanacak. İlla senin mesela büyük ihtimalle kim bunlar falan diyecekler. Orada gireceksin Erol Evgin'in şarkısını. Sonra zaten okula gelinmiş olur herhalde. Siz gördünüz mü ben yanlış mı gördüm sabah bilmiyorum da eski dostlar şehrimize mi gelmişler? Eski dostlar dedin Hurşit yeni gün mü? Hı hı kumpanyası. Kumpanyası Haberim gelmiştir yok. ya. Gelse ama haberimiz olurdu kesin haberimiz olurdu. Vallahi. Niye haberimiz olmadı? Belki teşekeldiğimiz fotoğrafları yıllar sonra onlarla bir daha mı paylaş? Çünkü ördün Hemen gittiler ya programdan sonra. Evet. Acaba senin doğum gününe mi geldiler Ege'ye? Sana büyük bir sürpriz. bir sürpriz mi yaptınız? Hadi bak bir şey sürpriz söyle. Yok ben işte ya yapacağımız, yapamadığımız sürprizi anlattım sana. Yani onu yapsaydık çok büyük sürpriz olacaktı da. O süper olurdu ya. Yani ben mesela şimdi sabah radyoya geliyorum. Tam kahve almaya mutfağa giriyorum. Orada İlki Doğdu'nun Kıvanç yazısında. Aa, burada Kıvanç yazısı bir bakıyorum o karalanmış üstünde çarpık çırpık Ege yazıyor. Çok... De, keşke yapsaydık onu ya valla yani. Bayağı şaşırdım Dedim ya. abi Ama dedim yapalım dedim yani. Ya. Ben kalem bulamadım gideyim ben biraz <gülüyor> optide gezeyim bulurum kesin. <gülüyor> stüdyodan gelip almak aklınıza gelmemiş. <gülüyor> <gülüyor> stüdyoda da kalem biraz yok diye Sen aklınızda olsun stüdyoda vardı ya. Ya koşu kalem Bayağı var ya. stüdyoda. Hı. Biz böyle tükenmez de yani tamamen e, evet, üstünde çizmek tükenmez istemedik. Tükenmez daha hoş olurdu. Tükenmez de böyle bir bir çizgi. Bir çizgi, bir çizgi atalım istedik dedi ki alttan da okusun uan çünkü çocuğun onun da doğum günü yani sonuç olarak yani, yani bitti tamam. diye onu da tamamen çizip atmıyoruz o bir kenara. De aynı kalemle yazar. Allah çok. Ben şu anda kurtulamıyorum o hadiseden ya. ya ben gene o kağıtları kumaş dokunuzayım da o kağıtları <gülüyor> <gülüyor> ne olur ne olmaz senin yani Sonuçta seni. senin için böyle bir şey düşündük biz. O kağıdın senin şey için yapacağım. anlamı olması lazım. Sen istediğin <gülüyor> bir şey var mı böyle bu sene böyle bir coşkulu bir hediye var mı beklentin var mı? Yani büyük bir beklentin olmasın zaten de. İşte bir oynama yapabiliriz gibi böyle bir şeyler yok, açık verdik bir şey yani. yok saksın. Ülkece cari açık verdiğimiz bir dönemde böyle bir talepte bulunma. Afrika'dan gül ithal etmişiz. Sevgililer Günü ile ilgili olarak Afrika'dan Dallas gülünü biliyorum da Afrika gülünü bilmiyoruz Oktay Bey biraz açar mısınız? Yani şöyle Afrika... çünkü ben bir sürü belgesel seyrettim Afrika'da geçen öyle savanlar, mavanlar falan hiç gül tarlası tipi bir şey öyle bir şey göremedik. Gül kalmamış ülkemizde Güney Afrika'dan ha, Güney Afrika'dan gelmiş yüzde bir fiyat artışı varmış geçen seneye göre. Spartalılar bozulmuyor mu bu haberlere? Nasıl gül kalmadı falan diye? Biz her tarafa o gül ektik niye? Ya bir de Güney Afrika'dan getirtirken biraz pahalıya geliyor ya. Ondan ötürü olabilir mi o otuzluk artış? O da o da olabilir tabii de. Ne kadar gül? Gül aldınız mı? Ben aldım. Ne kadar? Tek dalı aldım. Tek dalı kaça gitti Oktay? 15. 15 mi? 15'e gitmiş Fahir. <gülüyor> bana sor, bana sordun diye cevaplayayım dedim. Fahir yani haberi Oktay'dan alman. Şey yani. Çünkü Oktay'ın süzgecinden geçmeyince ben o haberi Doğru. güvenilir bulmam. Sen, sen 15 diyorsun ya ben yalan olduğunu düşünsem 10 derim adamım. <gülüyor> 17,5 dedim Çünkü <gülüyor> mesela. Çünkü sen bazen. Bedavaya getiretiği hemen anlarım <gülüyor> adamım. 17,5 desen. <gülüyor> hayır. İyi güllere giden paraya acımadık yani diyorsun Değil yani. Mi? Yani ki dükkanımıza kucağında gül hevenkleriyle gelen de oldu. O derece. çelenklerle yani, falan. Durumları falan. iyi demek ki. Durumları iyi. 15 lira tanesi. Ve şeyi de fark ettim Vay yani. Nasıl? Böyle nizih nizih çiftler vardı. Evet. Ee, takılıyorlardı falan böyle güzel takılıyorlardı güzel. Takılıyorlardı ne demek? Ya çiftler hiçbir zaman takılmaz. Geçip. 2 yani işte tane edinler, şey de olsa falan. mesela onlara takıldı denir. Ama iki tane yani bir, bir bay bir bayandan oluşan çift asla takılma i̇şte değildir. O güller girince bir şey oldu kızlarda. Bir kıskançlık evet. oldu. Tabii canım. Yani o oldu. Ne kadar güzel mı? Ee, kızlar masasında da olmuştur bilmiyorum. Kızlar masasında zaten çok kıyım oldu. Hadi <gülüyor> çok ya. Çok kıyım oldu. Yani dışarıda e, portakal suları içiliyordu bazen. Orada bir ayaküstü sohbetler sırasında nicelerine kıydıklarını Hadi ya. açıkladı. Orada bir tane kız vardı kenarda. O hoştu onun yanındaki adam falan diye. O böyle bukette gelenler ilgi uyandırdı. Burada bu, erkeklere şey yani sen ne kadar sevgilinin şey dediğin duysan da ay hiç gerek yok hiç gerek yok falan diye Alacağım. balon ayı Efendim Balon ayı değil de gül gül iyidir yani Sokaktan gül... balonla geçenler de ile bakan oldu Allah Allah Allah Allah. Demek gül ki yetiştiriliyor şey. mu ya mesela şu yani Ankara'da yetiştirilir mi 14 Şubat'ta yetişecek şekilde Yetiştirmeden bahsediyorum 14 Şubat'ta yani... yetiştirecek şekilde maalesef Olmaz değil mi yani Olabilir. sera tipi bir şey yapman lazım Sera tipi O da sera dediğinde 300 metre Aman 300 metre diyorum sera, 3 metre naylona bakar, naylona bakar Alırsın naylonunu güzel çı Çıta ha, Çıtalarını çıta koyarsın abi. Ondan sonra ver içine içine ısıtıcı ile koy o elektrik ısıtıcı. Bizim ısıtıcılar var bahçede. Al birini al. Acaba senin gibi bir şey, şey mi yapsak? Bahçenin, bahçenin bir köşesini yapsak mı ya dükkanda? Ya organik tarıma yani... geçiyoruz. Oktay senin haberin yok. Yaz boyunca bundan sonra domatese, birbere, fasulyeye oldu. para vermeyeceğiz. Bundan Çok sonra ya, kendimiz üreteceğiz. Saksınarı kendimiz tüketeceğiz. Nane, nane de ekebilir miyiz? Nane tabii. Satsuma ağacı dikebilir miyiz? <gülüyor> Saçtım ağacı. Yani onu düşünüyoruz şu anda Sasmo oğlum. Çünkü, Çünkü bir de nane bari. ağacının nane arkasına ağacı. vereceğim vantilatörü. Bütün e. dükkan şey evet. koksun diye. Ana ana koksun diye dükkan. Ana koksun. koksun. Ay, ana kokan dükkan. Ya. Vallahi çok güzel olur. Evet. İyi o zaman gülü ben başka bir yerde evet. proje olarak. <gülüyor> Evet. Kasalar ağzına kadar altınla doldurulmuş. Onu biliyor musunuz? Sevgililer günü diye mi? Altın alan bankalar... E... Altın alan bankalar yaşadı. Valla altın aldı başını gidiyor. Oktay ne diyorsun? İyi yatırım yaptı bu bankalar. Valla 2012 yılında e, Dünya Altın Konseyi'nin rakamları bunlar. Öyle bir konsey varmış. Ne kadar güzel konsey ya. <gülüyor> ne kadar. Bir, bir de sağda solda konseyler Mesela var. Mesela Dünya Olimpiyat Konseyi. O da havalı ama e Dünya yani. Altın Konseyi o altın geliyor. Konseyi. O komite galiba zaten. Vah! Altın... <gülüyor> Yeterli. Böyle gelim. Konsey. Ee, 2012'de bayağı bir bayağı bir altın alındı abi demişler. Altın mı ee, alındı? Konsey. Altınlar yatak alt yatak altından diyorum. İşte çıktığı yer ya yastık, yastık altından. altından. <gülüyor> yatak alt. Şilt alt. Ayrı. En değerli eşyalarının nereye koydu? Ortaya çıktı. <gülüyor> Bulgar somya altını. <gülüyor> yatak altı. <altından>. Ve <gülüyor> şey ayakkabı içi altın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> merkez bankaları e, geçen yıl toplam 535 ton altın almış. İyi. iyi. Aynı merkez bankaları? Rusya, Brezilya ve Irak. Biz ne kadar almışız? Bakayım. Biz biz bize bir... 13 ton işte ya Açıklanmış Ya bize 13 ton. Şey Hayır 13 o topla evlerden toplananı. Ha doğru. Bir de piyasal toplanan var. piyasadan toplamalı. Piyasadan toplanan. Piyasadan toplanan. Mesela evde 10 kilo altının var. Hop alo gidiyorsun, arıyorsun, banka geliyor. Alıyor. O tip yani. Alo banka neredesin? O Tabii kağıdı efendim. düzeltelim biz ya Tamam onu ben de <gülüyor> yazayım hala geçti geç hala Hadi geçti değil lazım. ama reklam için geç Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Espriler şakalar gırla <gülüyor> Buyursunlar efendim Şimdi Türkiye yaşlanıyor falan filan dedik ya. Doğru. iki çocuk, daha üç ben çocuk, beş yani. çocuk. Evet yani Türkiye yaşlanıyor. En güzel örneği Ege'nin bugün ben, bir yaş daha alması. Şu güne kadar hiç inanmıyordum. Ya yani ne yaşlanması falan filan diyordum. Bugün bir kez daha ortaya çıktı. Evet ülkemiz yaşlanıyor maalesef. Maalesef, maalesef, maalesef. Türkiye'de olan her şeyin bir şekilde hayatıma yansıması oluyor. Fark ettiniz mi onu hiç? Ya, evet onu, onu ben sen söyleyince fark ettim ya. <gülüyor> Gerçekten de... <değil mi? gülüyor> Gerçekten e diyelim de kolu kapatsın. Yani ya, gündemde vuran. mesela ülke yaşlanıyor. Halk Ege kayacağı yaşlanıyor. Ezeniyor. Hop mesela dün, mesela dün... cari açık. Hop Ege Kayacan'ın cari bakıyorsun. çöşmüş gitmiş. <gülüyor> ne oldu ülke cari açık verdi. Bunun en güzel yansıması. bizim Kü cari Küçük açıklar, Türkiye diyebilir miyiz? Egeçin. Küçük Türkiye evet hakikaten. Küçük Türkiye. Bizim cari açıklar açıklanacak biliyorsunuz bu, bu ay sonunda. Evet. evet. Onun yayından açıklamak zorundayız onu da biliyor musunuz? Onu da biliyorsunuz değil mi? Ülkenin bütün psikolojik yükünü üstümde taşıyor. Vah yazık sana. Neyse Türkiye yaşlanıyor falan filan dedik de. Evet. Baktılar şimdi durum nasıl olacak? 2023'te ee, <gülüyor> artacağız tamam mı? artacağız böyle gidiş gider tamam, art, art art gidiyor artacağız artacağız artacağız artacağız artacağız artacağız artacağız, artacağız, artacağız. ne zararı? zamana kadar 2023'e kadar 2050'ye kadar 2050'de e, Türkiye'nin nüfusunun 93 milyon 93,5 milyon olması bekleniyor. Ondan sonra 2075'ten itibaren azalacağız. Azalacağız, azalacağız. azalacağız azalacağız azalacağız ve tamamen öleceğiz. <gülüyor> koca ülkeyi medeniyetler falan kayboluyor ya, böyle şeyler öyle yani, mi oluyor mayalar yani? falan nasıl oldu zannediyorsunuz bir ne gibi... ki işte bir anda ortadan kaybol ya yaşlılıktan ne? öldü hepsi öldü ben söyleyeyim size öldü hepsi öldü dedeye sahip çıkacak kimse kalmıyor şey, o, tamam, yavaş yavaş. Sahip... o da tapınağı mı şey yapsın omşumuz efendim, o da... oluyor diyen birisi Manasını... olsa <gülüyor> bir Liş noktası yavaş yavaş dede orada tek başına bastonuyla Tak, manastır yıkılıyor, tapınak yıkılıyor... E ne yapsın alıyor. yaşlı başlı adam onu düzelteniyor... Toprağın altında... E tabi, o şeyleri buluyorsun mesela işte... Binaları buluyorlar, binalar kalmışlar... Bakımsız, hepsi yıpranmış, dökük, evet, sıvası... E de de o haliyle nasıl yapsın... Ne yapayım belli bir yaştan sonra bunlar yapılan... Komşumuz yapılıyor. oluyor... <gülüyor> Bak, komşumuz oluyor diyen birisi olsa... O hep yardımcı olur. Komşu ülkeler de yapmıyorlar. Evet, Onlar da de hep derdi. Onlar da de herkes de herkes her koyun kendi bacağında nasıl her ülke yaşlanıyor. Böyle medeniyetine sahip çık artık. Ne yapacağız bilmiyorum ama artış hızımız böyle giderse. Yani bulduğumuz çıtanın en yüksek noktası 93,5 milyon. hiç zaman 100 milyon olamayacağız. Ama bir da 100 olsaydı ama yok. Kastırsak derken? Kastırsak. <gülüyor> Kastırsak. Ama Ülkece ye, kastıralım adlı kampanya 6,5 milyon da düşünün çok ya. Yani kolay değil. Ya 6,5 milyon dedin. en şey az o... 6,5 milyon adamın kastırması gerekir. 93... Pardon 13 milyon adamın kastırması gerekir. Hayır 93,5 milyon olduğumuz zaman Hı -hı. daha doğrusu kaç yılında oluyordu? 2050 falan civarı. Oldukları zaman mı diyeyim diye soruyorum. Biz oluruz be. Olur muyuz? Oluruz be Oktay. Neyse. Kasarsak oluruz be. Olunduğu zaman değil. Çok Aha. kasılması lazım. Bir yani. olay mı olacak da düşüşe geçilecek? Yok abi o işte gidiş. Onu gidiş. mu öngörüyorlar? Yani işte böyle artış hızı bilmem ne bu zaten bunun üst sınırlarında biz oynuyoruz. Olabileceği olup olacağımız bu 100 milyon olamayacağız. Zaten azalı azala gidiyor orada. Yani en son 93 buçukta, buçukta, yani son sene de zaten iki, Gra Grafiklerle çizecek olursak şimdi sen mühendis kafası Tayla, Şimdi şöyle, X, Y koordinat düzleminde... Yavaş anlat. Şimdi şu şekil... Mühendis mesela kafasız, mesela yavaş anlatma. X'i orijinden çıkıyor, kısır. bak evet, orijinden tamam. çıkıyor. Evet abi. Tatlı bir kavis, ama kavis giderek artıyor. Ne oldu bak kavise bak, bak, bak. Bir de üre, bak. Üreme kavisi ya bu. Üreme Oradan kavisi. Odan kavisi kavisin Kavis böyle yüklü, yüklü, yüklü, böyle yüklü. böyle değil, öyle değil. Tam tam böylese. Çünkü böyle. üreme olmadı böyle biraz. Böyle bir tatlı bir. Ma böyle. Maalesef, maalesef boğduğunu bükmüş. Ellerinizi öyle yapmayın, için <gülüyor> bir şey oldu benim Maalesef diye bir. O kavis. yüzden mi oluyormuş ya? Yani? O yüzden oluyormuş. Sen Sebebi kavisi ters şey... anladım ya ben tamam. <gülüyor> Sen kavisi ters çevir, Joşar gidersin ülke olarak. Ya işte o kavisi çeviren ülkeler belli. İsim vermek istemiyorum <gülüyor> bunu da. Hiçbir ülkeyi de zan altında bırakmak istemiyorum ama olup olacağı bu. Kavisi çevir. Ama ben üzüldüm ben ya geçelim. hiçbir zaman 100 milyon olamayacağız. Yani şey desek yuvarlak hesap Ülkeniz ne kadar? 100 milyon. Bu lafı edebilecek ya. bir tane vatandaş yok. Var mı böyle bir olay arkadaş? Şey yaparız ya. Dış Türkler. E, yurt dışındaki Türkler. <gülüyor> sayılmaz. E, o şey diyorlar sayılmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar çağırır. Bir gün 100 milyon oluruz sonra ertesi gün dağılınlar tekrar. O günü eğer sen öyle bir sen. şey. Ama yani şenliklerle kutlanır nüfusumuzun ha. 100 milyon olmasını. Seni çok yıpratıyorsa öyle bir şey yapabiliriz. Var var. Onu da senin doğum gününe saklayalım bu etkinin. Evet Fahir'in hemen nasıl? önce doğum gününden hemen önce olması. <gülüyor> yani mesela nasıl Ege için o şeyi düşündük ama yapamadık. O kağıdın üzerinden silip Ege Kayacan yazmayı. Bu, bu organizasyonu senin için yapalım. Üşenmeyi yapalım. Miyelim? lütfen yapalım. İki lütfen gün yapalım. öncesinden çalışalım yani. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Son dakikalar, son espriler buyursunlar efendim. Son efendim. espriler lütfen, teşekkürler lütfen. Oktay Bey. Uhu. Buyurun. Sizden arkada bahsediyorlar. Arkada büyük seçim isteyen bir arkadaş vardı. Sen onun, az onun da programınızla ilgilenir misiniz lütfen? Tamam çok, çok özür dilerim. Ee, gelen tweetler var. Gelen tweetler var, gelen tweetler var. Gelen birlikte yazdığınız tweetleri bizle paylaşacak mısınız? Valla öncelikle tadan, e, tadan? Kenan, pastandan tadan. E, Neyden tadan? Pastandan tadan. Bunu söylemek Bey'den ne kadar zormuş Oktay. Pastandan tadan. Pastandan tadan. Pastandan tadan. Da zaten bu yönümü takdir edin dan diye dan ben açtım. Pastandan tadan. Bu, bu konuyu o yüzden açtım zaten. Çok güzel söylüyorum değil mi? mi? Pastandan tadan. Pastandan tadan. Vallahi Kenan Bey teşekkür etmiş pastacı. Dün teşekkür etmemiş miydi? Yok etmişti. Tam o zaman bir saha havı atıyor. Başkibi açıklarası yok ya. Ya biz de yani. biz yemedik ya. Ha, biz yani sizin pastanız olmadı. Da, o yüzden yemedim ama. Hmm. Olsun ya. Siz de Kovanç Harputlu'nun pastasından yemişsiniz. Yemedik bu. ya. Yok Onu biz sadece A4'ü gördük. Allah Allah. sana ayrıca pasta A4 geldi. A4'ü gördük yani. Yok mu Gross Market'te pasta? Gross Market'te ya Gross Market'te pastaya gelecek <gülüyor> pasta, olan neler, neler var, var, ya. var ya neler neler. O, o şeyi hatırlıyor musun Fahir makarna şeylerin olduğu makarnaları <gülüyor> olduğu yandı yerde yaptırmış. Ya. Şey <gülüyor> <gülüyor> serseri ya serseri. Abi ya. Ne no, oldu sen yoktun ki neye gülüyorsun? <gülüyor> neye gülüyorsun abi hakikaten sen yok, ya. Sen hiç bir şey bilmiyorsun ki, bilmiyorsun ki daha. Gade kasapta bir şey görmüştüm de o aklıma geldi. Ne <gülüyor> gördün? <gülüyor> Pirzola'yı böyle kestim <gülüyor> ha o neyse o da komikdir herhalde. Şimdi anlatınca komik bizim, olmuyor da, yaşatınca komik oluyordur herhalde. Bizim gittiğimiz gross markette her şey kesik. <gülüyor> Yanlış anlama İkiniz Almanya'da gelmediniz ya. <gülüyor> Niye? Şey diyor, Bizim Almanya'da şeydir diye. Ya Almanya'da gelsek sana her gidişimizde, hadi <gülüyor> her gidişimizde bir şey hediye ederdik. Vallahi. kalem kutusu. Defter. Ne kadar güzel Öyle bu, şeyler bu. olurdu. Ondan sonra bir de Zeynep Hanım'ın günün soruları bunlar. Bunları sormamız Demeceğim. lazım. Zeynep Hanım bir şey diye sormuş. Tırlar boş muymuş peki falan diye Tırlar sormuş. Tırlar boş muymuş. Demet de. Akalın'ın eşinin e, tırları boşmuştu. Kanırttığı tır Okan, Okan Bey'in e, Sevgililer günü jestini soruyor yani. Yok normal onlar taşımacık. Gene sevkiyat alıyorlar yani. Tahıl varmış. Yani mesela oluyor adam bak güzel söyledi. Mesela tahılcısın ne oldu? Tahıl oradan taşınıyor ama... Dışı içi, içi tağıl, dışı ıı, devlete kalına hoş bir sürpriz. Yani bunlar hep yaşanmış şeyler. Zeynep Hanım herhalde Fahir o düşünme süresini fark ettiniz. O yüzden <gülüyor> hayır, hayır. çünkü düşünme... tırlar boş muyumuş, tırlar boş muymuş dedikten sonra bir tırlar cevap boş verdim. muyum? Hayır Sevkiyat düşünme devam. Şey Sevkiyatta durma olmaz Oktay. Boşsa diyor ne anladım ben o tırdan diyor. Ha içini doldur öyle evet doldurup. Ya adam ka şeyini söyleyeyim. kaplamış yani ambalaja önem veriyor. Evet. Bir aşk atılıgirmes. İşte Zeynep Hanım'la Demet Akalın arasındaki fark. Zeynep Hanım içine bakıyor, i̇şte. Demet Akalın dışa bakıyor. İşte. Nisanın dışa bakan yüzü. <gülüyor> Zeynep Hanımmış mesela. Her içinde bir kaydemeci var. Her Nisan bak. <gülüyor> Yok canım. Demet Akalın oluyor bu durumda? Dışa bakan <gülüyor> yüzü. Ben de önemli. Bizim dükandı bu arada dün çok saçma bir şekilde sevgi mi emek mi tartışması da vardı. Nasıl geldi oraya tartışmayalım. Merak... içkinin adını sevgi mi emek mi koyarsan? E, tamam çok sevgi güzel Sevgi mi emek mi Ramazan? Sence ne? <gülüyor> bence <gülüyor> Bence emek abi. Abi neden? Çünkü izlenmemiş o film. Hayır, izlenmemiş sevgi mi emek mi diye yoktur ki onda zaten hakikaten değil mi Oktay? Tabii canım. Sevgi emek ister. Emek miymişti Ce sevgi? Cemşit mi yoksa İlyas mı? İlyas mı Cemşit mi olacak? Yani kokteylin adını da Cemşit mi İlyas mı koyamayacağım göre, göre Çünkü erkekler de işte o kokteyli <gülüyor> Cemşit mi İlyas mı istiyorum bir tane diye. <gülüyor> Yani sevgisiyle gelmiş o açıdan diyorum yani. Zaten arkadaşım. Cemşit diye kokteyl olur mu ya? Cemşit, Cemşit diye değil zaten. Cemşit mi İlyas mı olur <gülüyor> mi Cemşit mi İlyas mı? Hayır iki seçenek var gibi bu, bu bence. Yani bir yerde Cemşitçiler bir yerde İlyasçılar topluyorlar. Birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde. Doğru. Ülkemizi Cemşitçiler ve İlyasçılar diye ikiye bölmeyin. O yüzden sevgime emekim edeceğim Güzel bir mesajla da bitirmiş olduk programı. Son şarkıyı bir an yine kendime çalıyorum. Ayıp İyi bir ya ayıptır söylemesi program bugün sırf kendineydi yani. Vallahi. Noluncu vallahi. gibi kendine yontuyorsun. Yazır gezer zaman bu yazıyoruz. Gibi bu, bu şarkıları cariye yazıyoruz ha. İyi hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum sevgi dilenici Ne yapacaksın? Bugün güzel sürpriz parti var mı? Bugün biraz eşek gibi işlerim var. Yine yoğun işleri var, banka <gülüyor> işleri var. Bu Eşşekler çocuğun. gibi çalışacağım bugün yani maalesef. <gülüyor> yazacak mısın yazmayacak mısın bugün Erge? <gülüyor> ne yazacak mıyım? <gülüyor> ben bugün yazmayacağım mı? Bu, bugün yazacağım evet maalesef bilgisayar başındayım ama e, sizin sevginizi şey bir de oradan aldım ben mutfaktan üstünde kıvançta yazsa ben onu Ali'nin boyalarıyla karalayacağım. ...eve gitmeden önce arabada... Tamam. ...Bülge'ye göstereceğim. Ege diye yapmışlardı. Tamam. Onu, onu yap ama tamam mı? Onu yapmadan tamam. gösterme. Sevgili dinleyiciler o afişte hazırlayacağım... ...birlikte çektireceğim fotoğraf. <gülüyor> Daha sonra sizlerle paylaşacağım. Bu arada ee, dün hasta olduğumdan gelemedim... ...UNESCO'da neler yaşandı... ...onları da artık pazartesi anlatırım. Arabamı gördünüz mü dışarıdaki araba? UNESCO kaplı UNESCO diyorlar. altıma çekti. Yenber bir gün olacak